ol seni seven kişi verir yoluna başı iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Evet. Selamünaleyküm, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hakkınızı helal ediniz, beş dakikalık bir e, Gecikmeyle bugün yayındayız. E, klasik televizyoncu açıklamasıdır. Elimizde olmayan teknik nedenlerden dolayı internet üzerinden yayın yapmanın bazı meşakkatleri var. Her zaman böyle tam oturtamıyoruz. Ama bizler burada hazırdık tam vaktinde. Hakkınızı helal ediniz. Şimdi bugün e, az önce sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere çok güzel, çok faydalı olacağına inandığımız bir yayınımız olacak. E, Serlevha belki ana konu sayılabilecek olan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice annemizle olan izdivacı. Fakat oraya gelmeden evvel biliyorsunuz konuşulması gereken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı yolculuklar o ticari yolculuklardan biraz konuşacaktık. Ayrıca o hülfül Fudul mevzusu vardı ki geçen yayında bir iki defa adı geçti. Tam olarak neydi? Kapsamı neydi? O Erdemler Hareketi diyebileceğimiz o hareketin tam olarak kuruluş amacı neydi? Birazcık bundan bahsedecek hocam bizlere inşallah. Akabinde... O hepimizin bildiği bir Rahip Bahira olayı var demiş ya orada kimse kaldı mı kervandan mı? bir şey bir şey arıyordu Rahip Bahira. ve Aynı zamanda Rahip Nastura'nın hikayesi de var. Birazcık bunlara değineceğiz. Ee, hocamız da şu an bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sefalar bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah şükründen aciziz. Allah'ım sağlık versin. Cenab-ı Hak yine lütfetti geldik. Bu Elhamdülillah. Allah Resulü'nün evet. Mektebinin önünde talebeyiz. Evet. İnşallah o nübüvvetin hakkını vererek talebi olma adına i̇nşallah. o şerefi elde ederiz. Rabbimizin raz rızasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnutluğunu kazanırız. Asıl o gün seviniriz inşallah. i̇nşallah. O güne kadar da Allah bizi istikametten ayırmasın evet. inşallah. Amin inşallah böyle her yayından önce hocamla konuşuyoruz birazcık 30 bölüm Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmak büyük bir iddia ee, ve onun şeyi var üzerimizde yani elhamdülillah bugün de geldik inşallah bugün de bir aksilik çıkmaz inşallah bugün de yani tam anlamıyla hakkını veremeyiz belki ama o hakkını verme gayretinde oluruz inşallah böyle niyetlerimizi sağlam tutarız diye elhamdülillah Rabbim e, dilimize Ayırmasın. hikmet bahşetsin inşallah ki sizlerin de dertlerine olabilecek şeyler konuşabilirim şimdi hocam dün birçok şey konuştuk lakin hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri üzerinde sadece Muhammed ve Ahmet isimlerinden bahsettik birazcık orayı dolduralım isterseniz ondan sonra Eyvallah. devam edelim i̇simleri olur mu? İsimleri çok Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellemin ama Bukhari'de, Müslim'de geçen bir rivayette benim beş ismim var diyor sallallahu aleyhi ve sellem ikisi işte bilinen Muhammed ve Ahmet göklerde ve yerde övülen demek diğer üçüncü ismini sallallahu aleyhi ve sellem Allah benimle küfrü kazıdı. Onun için ben mahiyim diyor. Mahi. Mahi yani hı hı. kökten mahveden küfrü. Hı. Eğer bir yerde peygamber varsa orada küfür yok. Yani şu an dünyaya küfür hakim olmuşsa oraya Muhammed'in nefesi ulaşmadığı için öyle. Yani dolayısıyla bu isimlerin bize bakan da çok önemli yerleri var. Hı hı. Dördüncü isim olarak sallallahu aleyhi ve sellem haşir ismini sayıyor. O ney? Mahşerde İnsanlar benim etrafımda toplanacaklar. Hmm. İnşallah o gün biz de o sancağın altında toplanacağız. Ümidimiz o, hasretimiz o. Beşinci isim olarak da Akib sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Akib de benden sonra artık Nebi de yok, ha, Resul de yok. Zaten Nebi yok demek. Hatemen <gülüyor> Nebiyin hem Nebi hem Resul içine aldığı için artık o kapı kapandı. Çünkü benimle bu iş nihayete erdi ve Allah bir mühür bastı. Dolayısıyla biz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok esmasından onun onunla özel özel kitaplar var. Çünkü esma-i nebi diye hem efendimizin hadislerde geçen hem Kur'an'da geçen işte rauf ve rahim gibi bir sürü isimler sayılır ama özellikle Ali Serat ve efendimizin benim beş ismim vardır deyip bu beş ismi bizim nazarlarımıza vermesi Ali Serat ve selam efendimizi tanıma noktasında bir gayret içerisine girdiğimiz zaman bizim de de en üstte alacağımız isimler oladı hmm. olmalı. Tekrarlayalım. Muhammed, Ahmet, Mahi, Haşir ve Akib sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Kanuni Sultan Süleyman merhumun Muhipî mahlasıyla yazdığı o Beyitlerde şey diyor ya dilerim her bir adın ayrı şefaat eyleye Ahmed, Mahmut, Ebu Kasım ya Muhammed, Mustafa diye. Her bir isminden ayrı bir şefaat. Ebu Kasım da künye olarak ee... kullanıyor. Belki bugün değineceğiz. İnşallah. Zaten inşallah açılsın tekrardan bütün mescidin kapıları. Mescid-i de kapıları açılsın. Girelim Selam kapısından. İnşallah. Selam kapısından girdiğimiz zaman duvarda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in isimlerini okuyarak gidiyoruz. Hmm. Ta sonuna kadar. Evet. Allah Osmanlıdan ebeden razı olsun. Oralara hepsini, her tarafına peygamber mührü basmış evet. yani. Onun için o esma Nebi en güzel orada görürüz aslında, mesjidin ebedi. Evet evet. Şimdi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ticari yolculuklarından bahsettiğim evet. o bazı coğrafyalara gitmiş ve genelde de ticari anlamda gitmiş. Hı -hı. Ee, hem bundan konuşalım nerelere gitti başına ne geldi ayrıca o tüccar olarak belki bugün en çok ihtiyacımız olan ticaret ahlakı ve o hassasiyet helal aram dengesi birazcık da oradan bahsedelim hocam. Aleyhissalatü vesselam efendimizin ticari seferleri çok yani iki kez bu sıraya biraz sonra haritadan da göreceğiz bu sırayı iki kez Yemen'e eğer iddialar doğruysa onu bazı siyer alimleri kabul ediyor bazıları etmiyorlar ta Bahreyn'e tâife kaç kez yani o coğrafyayı neredeyse aleyhissalatü vesselam Efendimiz nübüvvet öncesinde böyle karış karış geziyor ve dolaşıyor ve oralardan da inanılmaz derecede tecrübe elde ediyor. Mesela bir tüccar da şu anda bile bir yere gittiğinde o gezisinden bir sürü şey elde eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de coğrafyayı tanıyor mesela o seferlerde. O coğrafyada yaşayan kavim, kabile onlarla alakalı bilgiler ediniyor. O coğrafyada olan din mensupları, bir münasebet oluşuyor ve o dine ait bilgileri alıyor. O coğrafyanın sosyal kültürel yapısına ait birçok şeyi öğreniyor. Kendisi de ticaret için gittiği için en önemli mesele zaten ticareti çok iyi biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Sonraki aşamada aleyhissalatü vesselam efendimizin oluşturduğu Medine'deki o ticari pazar sırası geldiğinde konuşacağız. Nasıl Yahudilerin elinden o manada bu ipleri çok kısa bir zamanda aldı hayret edeceğiz yani bu başarıyı nasıl aleyhissalatü vesselam efendimiz ortaya koydu. Onların hepsi bu kazanımlar, bu tecrübelerin üzerinedir. Hı hı. İlk ticari seferini biz aleyhissalatü vesselam efendimizin 12 yaşındayken Ebu Talip'le beraber amcasıyla beraber başlattığını görüyoruz. Burada bir parantez açalım bizim çok dikkatli izleyenlerimiz var evet. böyle siyer konusunda da baya da alekadarlar. Mesela siyer kitaplarında çok ciddi bilgiler var işte en baştaki derste verdik bir sürü kaynağımız var o kaynakta aktarılan bilgiler var ister istemez biraz ihtilaflı konular var mesela 9 yaşında da gittiğine dair bilgiler var burada biz Teknik detaylara girmiyoruz ki kardeşlerimizin çoğu yorulmasın çünkü herkes için siyer. Evet. Ama bizim 12'yi tercih etmemizin bir, bir gerekçesi var. Neden? Yani bu gerekçeyi bildiğimiz için ya da bu gerekçeyi ortaya koyduğumuz için 12 diyerek konuşuyoruz. Ya da Ficar harfleri 16 yaşında dedik dünkü derste 20 de var. Niye biz 16 dedik? Birkaç şeyi birleştirdik ve oradan bir kanaat oluşturduk yani bunlar delilsiz değil yani onun için kardeşlerimiz bu tarz şeylere fazla takılmasınlar ama ileriki bir aşamada işin detaylarını yazdığımız konuştuğumuz yerlerde bunlara ulaşabilirler. Evet. 12 yaşında ilk sefere çıkıyor hatta onu biz kaynaklardan şöyle okuyoruz Ebu Talip önce götürmek istemiyor sallallahu aleyhi ve sellemi hazırlıklar yapılıyor her şey bitiyor Ebu Talip tam çıkacakken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada gözleri dolmuş amca beni kime bırakıp gidiyorsun diyor çünkü ona himaye olarak bırakılmış evet. gel diyor sende sen de ve getir. öylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk ticari seferine gidiyor nereye? Busra'ya. Busra nerede? Şam'da. Şimdi haritadan görelim orayı. Görelim kardeşlerimiz hocam. en azından o harita çerçevesinde orayı da görmüş olsunlar. Bakın ta Mekke-i Mükerreme'den yukarıya doğru Şam bölgesi, Busra bayağı da var. Baya bir mesafe var. Yani orası işte neredeyse 1600 küsür kilometrelik bir mesafe hı hı. ve orası, oradaki seferler bazen üç ay bazen altı ay sürüyor. Yani öyle bugünkü şartlarda da değerlendirmemek lazım tabi seferleri ve yol güzergahında bir sürü hadise yaşanıyor. Mes mesela aşağıya doğru Yemeni de görüyor kardeşlerimiz evet. haritada. Bazen de amcası Zübeyir'le beraber Yemen'e doğru geliyor. Hı hı. Dolayısıyla o coğrafyanın tamamında sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ayak izlerini görmek mümkündür. Ama biz özellikle bugün biraz Şam bölgesindeki Busra seyahatleri üzerinde yoğunlaşacağız. O Busra meselesi çünkü çok iyi bilinir, siyerde çok tekrarlanmış bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin o ilk seferinde Rahip Bahira ile buluşma oluyor. Daha ilkinde. İlkinde yani çünkü Rahip Bahira bir farklılık hissediyor. Bir şey var çünkü dün de konuşmuştuk. Yani geçmiş vahiy mensuplarında, ehli kitap mensuplarında son gelecek elçinin vasıflarına ait çok ciddi bilgiler var. O bilgiler ışığında bazı alametler arıyorlar ve gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bu alametler var. Mesela biz çok o ihtilaflı rivayetlere girmeyelim ama Bahira fark ediyor o heyetin içerisinde bir şeyler var. O heyeti biraz daha yakından tanımak için yemeğe davet ediyor. Hı hı. Ebu Talip de tamam diyor kabul ediyor teklifini ama aleyhissalatü vesselam efendimizi götürmüyor. Çünkü orada da işte eşyaların başında birinin nöbet tutması gerekir aleyhissalatü vesselam efendimizi sen burada kal diyor. O heyetin içerisinde olan, kafilenin içerisinde olanların diğerleriyle beraber gidiyor. Rahip Bahir'e bakıyor ki onların içerisinde değil o aradığı bir bulut gördü. Bundan şüphelenerek çağırdı tak, diye tabii geçiyordu bu, bazı kaynaklarda. Aynen, o kaynaklarda var ama işte o rivayetler biraz e, zayıf görülür. Bazıları çok farklı bir biçimde hı hı. itiraz eder o rivayetlere onun için Onlar biz detaylı. oralara girmiyoruz tamam. yani. Ama bakıyor ki aradığı yok içlerinde kimse kaldı mı geride diyor bu talip diyor ki işte yeğenim kaldı 12 yaşında, o da gelsin diyor. Onu da davet ettiklerinde Rahip Bahir'e gördüğünde zaten fark ediyor bazı şeyleri. Yani bu başka bir şey, Biz Düneyin söyledik o dünkü derste öneminden dolayı bir daha söyleyelim. Beşer planında bakışlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde yoğunlaşsın diye Özellikle bu tarz şeyleri çokça görüyoruz biz hmm. nübüvvet öncesinde. Ve Rahip Bahira efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyor biraz. En son dönüyor. Ebu Talib'e diyor ki bu çocuğa dikkat et. Bu çocuk farklı bir çocuk. Gelecek son nebi. Onun için buna dikkat et. Nebi diyor yani. Diyor. Gelecek son peygamber olacak diyor. Ona dikkat et diyerek Ebu Talib'i bu noktada uyarıyor ki Ebu Talib ondan sonra zaten daha da endişeleniyor meseleden. Ve o sefer o şekilde devam edip de nihayete eriyor. Seferin içerisinde bir sürü hadiseler yaşanmış. Oralara girmiyoruz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dönüyor Mekke'ye. Bir müddet sonra kendisi bu sefer ticarete daha farklı bir biçimde giriyor. Niye? Artık yaş belli bir noktaya geldi, tecrübeler de kazandı. El Emin oluşu insanların nezdinde itibar kazanışı bu noktada bazı şeyleri artık duyulmaya başlaması o insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ticaret yapmaları konusunda bir şeyler oluştu. Amcası Zübeyir'le de işte Yemen'e gidip geldi. Her seferinde ne oluyorsa oluyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le kafine içerisinde olanlar efendimizden farklı şeyler görüyorlar hmm. ve bunlar tabii Mekke'de de konuşuluyor. konuşuluyor. Dolayısıyla biraz daha böyle bakışlar efendimiz Ali Seratü Vesselam'ın üzerinde yoğunlaşıyor. Hatice annemizin kervanına gelene kadar o büyük kervana yani Meysere'nin dahil olduğu o kervana gelene kadar birçok şey olmuş zaten. Biz oraları biraz hızlı geçiyoruz. Şimdi büyük bir kervan yola çıkacak. O kervan Hatice anamızın kervanı İbn-i da şöyle bir bilgi veriyor bize. Mekkelilerin toplam malları ne kadarsa Hatice'nin çıkaracağı kervan ona denkti. Bu ne demek oluyor? İşte Hatice anamızın bir mal zenginliğini ortaya koyuyor. Kısaca değinelim o nereden kaldı Hatice annemize? Tabii çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden önce iki tane evliliği var Hatice annemizin. Önce Ebu Hale Asıl ismiyle Malik İbni baş onunla evleniyor. Ondan iki tane oğlu oluyor Haris ve Hint. Bu çocukların isimlerini de inşallah unutmayalım. Sonra ileride lazım olacak bize çünkü. Ebu Hale vefat edince bu sefer de Atik bin Aiz ile evleniyor. Allah o evlilikten de Hint isminde bir kız veriyor. Dolayısıyla Hatice annemiz iki kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden önce evlilik yapmış bu iki evliliğinden üç tane de çocuğu, çocuğu varmış. O üç tane çocuk da sonra peygamber evinde yetişecekler yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin terbiyesinde büyüyecekler o çocuklar ve Efendimiz onlara babalık yapacak. Şimdi Hatice annemizin babası Hüveylit zengin bir adam Esed oğullarından müthiş bir mal bırakıyor kızına. Başka da zaten kimse yok o mal Hatice annemize intikal ediyor eşleri de zenginler ikisi de soylu bilinen insanlar hele ikinci eşi Atik bin Ayiz mahzumoğullarından oldukça büyük bir mal meblağı bırakıyor. Dolayısıyla Hatice annemizin zenginliği daha da büyüyor ve Hatice annemiz tacire ticaretini yapıyor öyle eve sıkışmış birisi değil o sermayeyi sadece yiyip bitirecek birisi de değil kendisi ticareti yönetiyor ve inanılmaz derecede bu işte kabiliyetli. Başarıdı. zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aslında bu manada bir ortaklık oluşuyor yani Efendimiz çok da işçi olarak değerlendirilmemeli yani bir iş sermaye bir kazanç ortaklığı aynen iş sermaye ortaklığı gibidir yani her ne kadar belli bir bedel olsa da başlangıçta bunlar konuşulsa da Hatice anamız daha sonradan her seferinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ikramlarda da bulunmuştur bu noktada bazı şeylere de şahit olmuştur şimdi böyle bir Sefere katılacak sallallahu aleyhi ve sellem. Tam burada bir şey sorabilir miyim hocam? Özür dilerim. Bu tamamıyla ticari ortaklık mı sonradan sonra yoksa Hatice annemizin yüreğinde gerçekten de böyle bir meyil var mı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? E o meyil oluşabilmesi için bir zemin lazım. He. Yani aslında ticaret netice itibariyle bu zemini oluşuyor ama şimdi kader planını ihmal etmemek lazım. Hatice'nin kelime manası erken doğan kız demek. Hüveylit bir ticari seferdeyken erken doğuyor Hatice anamız herhalde yedi aylık onun için o isim veriliyor. Hmm. Şimdi ben hep o erken doğmayı nasıl anlıyorum biliyor musun? Nasıl kardeşim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de erken gelecekti. Alemi ona hazırlayacaktı. Sonra sinesini açacak peygamberi o sinesinde saklayacaktı. Yani meselenin kader planını biz göz ardı edemeyiz burada iki tane eşi olmuş ölmüşler ondan sonra Dul kalmış Hatice anamız, dul kaldığında yaşı 37 ve Mekke'nin en soyluları Hatice anamızla evlenmek için can atıyorlar. Hı hı. Kim yok ki onların içerisinde? Ebu Sufyan evlenmek istiyor, Ebu Cehil evlenmek istiyor, Velid bin Muhire evlenmek istiyor. Hatta bazı siyer yazarlarına göre Ebu Cehil'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlığında o evlilik meselesi de var. Oradan kün gidiyor. Oradan kün gidiyor. Hatice demek beni bıraksın, Abdurruttalib'in yetimini aldı diyerek efendimize karşı içinde bir nefret biriktiriyor. Dolayısıyla meselenin tek bir tarafı yok. Bunları göz ardı ettiğimiz zaman Haa. okuyamayız meseleyi. Bir şey daha sorabilir miyim burada? Buyurun. Ebu Süfyan'ın da kin gütmesinin temel nedeni bir gün Ebu Talip'le olan kavgada Ebu Süfyan'ı itekleyip Ebu Talip'i tutmuş olması anlatılıyor bazı kaynaklarda. Onların etkileri var ama özellikle Ümeyi oğulları ha. yani Ebu Süfyan'ın sülalesi öteden beri zaten ha, rekabet ha. var. Haşim'le var, Abdümenaf'la hmm. var. Abdülmuttalip'le var, var yani o ailede inanılmaz Öyle, bir çekişme onu, var onu ama amca diyor. çocuklarıdırlar yani ya uzakta değil. Ebu Ceyl oradan diş biliyor. Oradan yani. diş biliyor Allah yani Allah ve Allah. diyor ki yani beni bıraktı Muhammed'i aldı. Çünkü normal şartlarda Hatice annemiz gibi bir hanımın zengin o kadar farklı bir konumu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisiyle evlenmesi çok normal değil Mekke evet. şartlarında ki zaten amcası da vermeyecek de orada da başka şeyler olacak netice evet. itibariyle. Böyle bir zemin var orada ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu çerçevede Hatice annemizin kervanını götürüyor tekrardan bu sıraya. Ama bu sefer Hatice annemizin yüreğine düşmüş zaten efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha da emin olmak, gerçekten biz çok ahlaklı görüyoruz, iffetli görüyoruz. Biraz daha yakından tanıyayım diye meysereyi tabircaizisi eğer bir kamera gibi veriyor ya. Gözle ne varsa kaydet ve bana getir söyle diyor. Meisere de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle o Busra seferine çıktığı andan itibaren hayran oluyor, hayranlık üzerine hayranlık oluyor ki en son gelip Ayşe, Hatice annemize rapor ettiği zaman diyor ki valla ben öyle birini gördüm ki öyle birini şimdiye kadar görmüş değilim, bambaşka birisi. Nelere şahit oluyor? Rahip Nasrurayla buluşma bu ikinci seferdedir. He. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rahip Bahira'nın gelip işte orada onu önce devesini çöktürdüğü yer şimdi o resimleri de kardeşlerimiz göstersinler o, o kilise ve resimler bakın şurada dört tane resim görüyoruz. En şu kenarda gördüğümüz büyük resim işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devesini çöktürdüğü yer. Onun için oraya o hatıra kaybolmasın diye sonradan bir mescit yapılıyor. Ha. Bu taraf soldaki resim, aşağıdaki resim Rahip Bahira'nın kilisesinin kalıntıları. Ha şu içerideki şey gibi evet. olan yer, kemer gibi olan Üstteki yer. de yine bir duvarıdır o kilisenin. Bu duruyor mu hala hocam? Bunlar yapıp... duruyor. Ben burayı ziyaret ettim. Ha, duruyor Tabii, yani ama yani. şimdi duruyor mu bilmiyorum. Ha, i̇nşallah duruyordu. Suriye'de taş üstünde taş kalmadı. Dün Ebreheleri konuştuk. Ebreheler ölmedi ki. Ebreheler yani, halen duruyor. Aynen, aynen. Suriye'yi de bir Ebrehe mahvetti bıraktı. Allah o Ebrehe'yi de Ebabil'lerle başımızdan def etsin. Amin, i̇nşallah, i̇nşallah şu mübarek günde onun için de dua aynen. edelim. Aynen. Allah Suriye'ye, Şam-ı Şerife, Halep-i Şerife bir an önce selamet ihsan eylesin. Aynen. İşte bu o hatıradan dolayı ve Rahip Bahir'a vefat ettikten sonra aynı kiliseye Rahip Nastura geliyor. Hı hı. Vesselam Efendimiz geliyor o kilisenin karşısında duran bir çınarın altında oturuyor. Herkes başka yerlerde Efendimiz orada. Niye? İlk seferde orada hı. oturduğu için. Meyser'e takipte tabi bu esnada. Mes Meyser'e takipte Rahip Nastura da oradan bakıyor. Vallahi diyor bu ağacın altında bir peygamberden başkası oturmaz diyor. Kim diyor bu ve anında Meysere'ye gidip soruyor. Meysere olanları anlatınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor tekrardan Rahip Nastur'a ve Rahip Bahira olayına ait hatıralar da orada konuşuluyor. Çünkü o Rahip Bahira'nın arkasından geldiği için oradaki bilgiler tekrarlan, tekrarlanıyor. Rahip Nastura da aynen Rahip Bahira'nın söyledi, Bahira söylediği sözlere benzer sözler söylüyor. ve vesselam Efendimizin bir peygamber olduğunu gönderilecek son elçi olma adına vasıfları üzerine taşıdığını buna ait bir şeyler söyleyince meyseredeki dikkat daha da farklılaşıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu, bu sıranın pazarında bir Yahudi onu uzaktan izliyor. Bakıyor ki inanılmaz bir ahlak var. Semahat dediğimiz şey ki bir tüccarda olmazsa olmaz esastır. Ne demek semahat? Kolaylık. Alırken de satarken de inanılmaz. Uzaktan böyle izleyince hayran oluyor. Kim diyor ya bu Kureyş'in eşrafından birisi herhalde bu kim ki Mekke'nin ahalisinden bu kadar güzel ticaret yapıyor gelip Efendimiz'den bir mal almak istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme elindeki mala talip oluyor Efendimiz de fiyatını söylüyor. Latın ve Uzza'nın adına yemin hiç bu fiyattan aşağıya vermeyeceğine dair bir söz söylüyor. Efendimiz'in bir anda rengi değişiyor. Şu yaşıma kadar onlardan hiçbirini hiçbirinin birinin adını ağzıma almadım ve onlar üzerine yemin içmedim. Sen beni neye çağırıyorsun? diyor. Bir anda gerginleşiyor. Celalleş. Olarsam, celalleşiyor ve o Yahudi daha da merak celbi diyor ve bu Kureyş'in içerisinden gelen insan sıradan bir insan değil diyor. Bakın bakışların Allah Resulü üzerinde yoğunlaşmasına ait şeyleri görüyoruz. Bunların hepsini Meyser'e de görüyor. Alanla alınan alınıyor, satılan satılıyor, dönüş yoluna geliyorlar. Bir yerde konakladıkları anda Meyser'e bakıyor ki Efendimiz Hesap kitapla meşgul. Lütfen burayı çok iyi dinleyin. O kadar güzel ki aslında Meyser'e o kadar fazla tabiri caizse not alıyor ki Aynen. fakat hocamın kaynağında da birkaç tanesinde, üç tanesinden bahsetmiştiniz. Bu benim için de en çok dikkatimi çeken, en sevimli, en böyle insanın kalbine işleyecek anekdot. Lütfen dikkatli dinleyin burayı. Böyle hesapla uğraşıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Meyser'e merakla ey Muhammed ne yapıyorsun diyor. Meyser'e diyor gel seni de şahit tutmak istiyorum. Ben kervana yola çıktığım zaman kendi kasamla Hatice'nin kasasını kervanın kasasını ayırmıştım. Ama nasıl olmuşsa bir karışma olmuş ettim, etmedim, çıkamadım içerisinden. Sen de şahit ol ki ben kendi kasamı kervanın kasasına dahil ediyorum. Oradan bana hak geleceğine ne benim, varsa. benim neyim varsa oraya gitsin diyor. Meyselenin hayranlığı daha da fazlalaşıyor. Emin tüccar sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İleride emin tüccarı nazarlara verecek, doğru, güvenilir emin tüccar peygamberlerle beraber haş olacak diyecek. Sekiz sınıf sayacak, arşın gölgesinde gölgelenecek, bir sınıfı da tüccarlar olarak sayacak. Allah aşkına ya biz bu hadisleri okuyoruz da inan ki, inanın ki Bekir kardeşim istenilen oranda anlayamıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ticaret yapan bir insanı peygamberle beraber aynı arşın gölgesine koyuyor. Bir insan devlet başkanı olmuş, adil devlet başkanı olmuş, onun varacağı yerde orası. Bir insan ticaret yapmış, almış, satmış işte onun şey, varacağı onu da varacağı o yer ne orası. Kadar Büyük bir hedef bu. Neden? Çünkü o iş zor bir iş gerçekten. Eğer emniyeti sarsmadan, güvenirliği sarsmadan bu işi devam ettirebilirse bir insan kazanacağı o. Meyser'e bütün bunların hepsinin bilgilerini topluyor ve Hatice anamıza getiriyor. Evet, Şimdi Hatice anamıza getirdiği zaman anamız zaten almış alacağını oradan da o bilgileri zaten alınca biliyor, zaten, zaten onlarda teyit edilince iyice gönlünden Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem bir ilgi oluşuyor. Peki ne yapacak Hatice annemiz? Burada da kaynaklarda birkaç rivayet var. Bir rivayet Hatice annemizin kendinin söylediğidir, Efendimiz'e teklif ettiğidir. Bir diğer rivayet ise ki o daha sahih bir rivayet, nefise daha sağlam mi? bir rivayet nefise binti münye ki Hatice annemizin yakın arkadaşı evet. onu açıyor, onu açınca bunu bana bırak diyor Nefis'e ben bu işi hallederim diyor. O Yahudi miymiş hocam Nefis'e Yok mi? öyle bir şey değil ha, aslında değil. Yani o bazen kaynaklarda öyle ha. bir şey geçiyor da Mekke'de çok e, Yahudi olarak birisi yok yani. Bana Ama bırak diyor. Bana bırak diyor ben o işi <gülüyor> hallederim diyor var ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına Muhammed diyor niye evlenmiyorsun? 25 yaşına varmış sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e diyor şu anda hazır değilim daha maddi anlamda hazır değilim işte o zamanki şartlarda da yine düğün için işte evlilik için belli bir şey var onlar mesele değil diyor e diyor evlenecek hanım da yok diyor şu anda o da mesele değil diyor ben sana birini teklif etsem ne dersin Allah Rasulü söyle diyor Hatice diyor <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya olur mu diyor Hatice beni alır mı? Sen onu bana bırak diyor. Bir şey yalnız yalnız da <gülüyor> var ya <gülüyor> hanımların da çok güzel bir dayanışması ve kurgusu <gülüyor> da var yani. Olmaz benim mi? Benim efendim o arada duruyor yani ama. Ee, şu anda da bu işler hanımlar yapmıyorlar değil, değil mi? Aynısını. Keşke böyle güzel ve usulüne uygun yapılsaydı değil mi aynen. hocam yani? yani Aslında böyle, buradan bunu da öğreniyoruz ya. Böyle yani. şeylerde Aracı olmak, hayır adına Değil mi? gençlerin bu noktada birbirleriyle tanışmasına vesile olmak güzel bir şey. Bu bakın bu güzel bir gelenek. Canım bize, efendim dedi. organize olayların ortasında kalıyor. Bana <gülüyor> <razınıza>, <gülüyor> <izleyen. gülüyor> bırak diyor. Ha. Ondan sonra geliyor işte Hatice annemize diyor ki Muhammed'in de gönlü var diyor. Ondan sonra Hatice annemizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yan yana geliyorlar bu mesele ile alakalı. Hatice annemiz o zaman söylüyor git diyor amcalarına söyle gelsinler beni amcamdan istesinler. Çünkü babası yok Hatice annemizin. Amcası Amr İbni Esed biraz aksi birisi. Hı hı. Hatice annemiz işin çıkmaza gireceğini fark edince orada da başka bir mesele giriyor devreye. Ebu Talip geliyor ve Ali vesselam ve Selam Efendimiz 400 dirhem ya da 500 dirhem ya da 16 dişi deve iki üç rivayet var ama 400 dirhem daha doğru 400 dirhem mihir karşılığında Hatice annemizle evliliğini gerçekleştirdi. Tam burada oluyor. bir şey soracağım hocam. Daha doğrusu isteme gerçekleşmiş oluyor. Anladım. Şimdi biz bugünün insanları olarak 500 dirhemin neye tekabül ettiğini çok bilmiyoruz. ya da bir deve tam olarak şu zamanda ne satın alır. Birazcık oradan bize bir kapı açsanız da zihnimizde canlandırabilsek ne kadardır 500 Şöyle, gram mesela? Mesela o 1600 gram oruç şey, gümüşe denk geliyor ama gümüşün o günkü ederi ile bugünkü, bugünkü ederi, ederi aynı, de aynı değil. değil. Ama şu anda bir deve işte neredeyse 2-3 bin civarında işte Türk lirası karşılığında. Ha -ha. Yani 16 deveye denk geliyorsa eğer o miktar hmm. ona göre bir hesap çıkabilir ama bu ölçü değil. Ha -ha. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada asgari bir şey istenmesini söylüyor. Tavsiye ediyorum. Ama sonra bizim fıkhımız mihri iki ayırıyor biliyorsunuz. Bir mihri müeccel, bir mihri muaccel. Yani nikah anında peşin verilen, bırakılıp sonradan verilen. Ben kızlarıma diyorum ki bütün ümmetin kızları bizim kızlarımız. Diyorum ki çok isteyin. Oldukça fazla isteyin. Baktınız ki eşiniz gerçekten adam iyi birisi yavaş yavaş infak edin sevaba girin. Onun için çok öyle az ucuza gitmesin bizim kızlarımız. Ya Şimdi be. biz belki burada bizim. Erkekler... İyi, ki evli, i̇yi ki evliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> belki erkekleri kızdırırız ama neticede bu böyle niçin? Çünkü mihir hanımın sosyal güvencesidir. Allah bu hakkı veriyor. Nisa suresinde de diyor ki kantar kantar vermiş olsanız bile almayın diyor geri. Yani bu önemli bir şey ya. Bu öyle oyun moyun değil yani bazıları sadece işte nikahta bu var o zaman konuşalım. Hayır öyle değil. Sonra da mahkeme kapılarında birbirlerinin iflanı hmm. söküyorlar yani. Dolayısıyla öyle bir noktaya da varmamak için bu noktada Allah'ın verdiği bu hakkı biz iyi bilip ona göre kullanmak durumundayız. Hmm. Şimdi düğün hazırlıkları başlıyor. Biz orada kimi görüyoruz biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir'i görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım eden. Çünkü Hilful Fudula döneceğiz şimdi. Hilful Fudul'da Allah Resulü ile Hazreti Ebubekir arasında çok daha sıcak bir dostluk oluşuyor ve o dostluk daha bitmiyor. 20'li yaşlarda o gün efendimiz Hilful Fudul'da 20 yıl nübüvetten önce 23 yılda nübüvvetle beraber 43 yıllık bir dostluk var. Bu dostluş birazcık detayına girelim mi? Buradaki dostluk birbirine çok denk iki kişinin dostluğu da değil aslında. Aynen. Yani biri makam sahibi, Darü'n-Nedve'de söz sahibi değil tabii, mi? Tabii. Hazreti Öbekir okuma yazma bir okuma Ebekir. yazma biliyor. Allah'ın Resulü bilmiyor. Yani en azından dünyevi bağlamda Tüccar sermayesi var. Efendimiz de böyle bir şey yok. Darun Nedvede işte eşnak diye bir görevi var. Yani diyet bedellerini hı hı, belirliyor. Hı hı. Öyle bir özelliği yok. Şair Hazreti Ebubekir Allah Resulünde böyle bir özellik yok. Okuma yazma dediğimiz gibi biliyor. Neshep alimi efendimizin böyle bir özelliği yok. Yani nübüvvetten önce Ebubekir radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bu saydığımız özellikler çerçevesinde önde ama gün geliyor efendimiz diyor ki ben peygamberim o da diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en İşte bu, en en bu yüzden Resulullah çok değerli Hazreti Ebubekir. Ya, ya işte o bu yüzden, yüzden çok evet. değerli Bu bir mucize bunu ya bunu bir gerekiyor şey değil yani. yani. Evet. Gerçekten onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime arz ettiğimse bir an olsun düşündü, bir şeyler söyledi ama Ebubekir'i Bu müthiş düşünmek. bir seviye. Yani. Anında tasdikleyerek yanıma geç. Tüm makamını, Terşine. şeyini hepsini elinin tersiyle itiyor Aynen. ve geçiyor Aynen. arkaya. Ne kadar değerli. Ne i̇şte kadar orada değerli. düğün hazırlıkları başlıyor. Hatice anamızı bir şeyde görüyoruz orada Bekir kardeşim. Nerede o hocam? kadar o kadar farklı bir şey ki. Bu nedir biliyor musunuz? Bugün bakın aileleri de en fazla ciddi sıkıntıya sokan meselelerden bir tanesi eşlerin birbirlerinin ailelerini istenilen oranda sevmemeleri hmm. ve istenilen oranda saygı duymamalarıdır. Bakın boşanma nedenlerine en önemli kalemlerden bir tanesi olarak bunu göreceksiniz. Bu konuda benim bazı araştırmalarım da var aile yılı olduğu için bu sene böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hatice anamız diyor ki ey Muhammed, ey efendim nübüvvetten önce hitaplar böyledir. Senin de annen yok, benim de annem yok ama senin süt annem var beni saat yurdunda, düğüne misafir olarak çağıralım mı onu diye. Resulullah nasıl bir hale girer Allah aşkına? Allah Resulü seviniyor, tamam diyor ve Halime esadiye es o saat yurdundan düğüne misafir olarak çağrılıyor. Düğünün baş köşesindedir en güzel ihtiramları ve saygıyı görüyor. Düğün oluyor. O günkü Mekke'de bir sosyal kural da var. Birkaç gün gelinin evinde kalınır. Hı hı. Hatice anamızın evinde kalınıyor. Sonra da efendimiz o evde kalıyor zaten. O evden sonra Hakim İbn Nizam ev hediye etmiştir. O evde kalıyorlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün kızları da o evde doğuyor zaten. Düğünden sonra Hatice anamız diyor ki Halime es Sa'diye gitme diyor. Yanımızda kal. Kayınvalidesi ona teklif ediyor yanımızda kal diye o da diyor ki yok bu sefer kendi malından 16 tane koyun bir tane deve hediye veriyor. Düğünümüze katıldın bize bizi sevindirdin diye kayınvalidesinin gönlünü böylelikle yaparak gönderiyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice anamızın bu güzel davranışlarına karşı ona karşı olan var olan sevgisinin daha farklı bir biçimde çoğalmasına sebep olmaz mı? Elbette. Yani burada unutmamamız gereken bir şey var o da şu seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Eğer biz gerçekten seviyorsak ben diyelim ki hanımımı seviyorum evet. e o kimi seviyorsa ben onu da severim ya hanım beni seviyorsa ben kimi seviyorsam o da onu sever bu böyledir yani Hı. sevgi meselesi sadece iki kişi arasında olan bir şey değil sevgi fedakarlık isteyen bir şey o fedakarlığın en güzel örneğini görüyoruz biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve Hatice anamızın hayatında ve müthiş bir ev kuruluyor müthiş bir saadetli yuva kuruluyor o saadetli yuvanın ilk haftalarında Ebu Talip'te bir endişe oluşuyor diyor ki ya benim yeğenim fakir birisiydi. Hatice'nin yanında da işte çalışan birisiydi. Hatice zengin birisi, tacire bir hanım. Acaba o malın verdiği şeyle yeğenime karşı bir baskı oluşturuyor mu? Bak, amcaya bak amca. Amcaya bak. O bambaşka zaten. Amcaya e bu bak. talip deyince böyle insanın yüreği ya. titriyor gerçekten ki o Ebu Talip meselesi inşallah ileride konuşacağız. Ben hep Hazreti Abbas'ın söylediği bir rivayetin sahih olabilmesi için dua ediyorum. İnşallah o gün geldiğinde i̇nşallah. konuşuruz onu. Neba isimli bir cariyesini gönderiyor Ebu Talip. Git o eve, bir bak bakalım. biraz dur orada bir bak bakalım nasıl bir yuva var ve bana haber getir diyor. Varyo Neba eve hayran oluyor. Evde hizmetliler var Hatice anamız zengin birisi. 2-3 tane hizmetli var kapı çalınsın kapıyı Hatice açıyor. Allah Resulü bir şey istesin anam babam sana feda olsun deyip Hatice kalkıyor. Bir şey konuşacağı zaman en güzel ihtiram cümlelerini söylüyor. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona en güzeliyle karşılık veriyor. Ne var? Ebu Talib'e gelip diyor ki Ebu Talip diyor böyle bir ev yok Mekke'de ne kadar güzel böyle yani. bir yuva yok Mekke'de vallahi Hatice böyle Muhammed'e karşı Muhammed böyle Hatice'ye karşı öyle bir seviniyor ki Ebu Talip buna ham diyor ve ve Allah Resulü'nün o mutluluğunun bu şekilde olması aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de farklı bir o tatları tattırdığı için Ebu Talib'e de farklı bir mutluluk tattırıyor. Yuva böylece kuruluyor ve Cenab-ı Hak o yuvaya meyveler veriyor. İlk kim geliyor yuvaya? Kalsas. İki sene sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 27 yaşında. Hatice anamız o günlerde 42 yaşında. Evliliklerinde 40-25 biliyorsunuz arkasından Zeynep, onun arkasından Rukiye, onun arkasından Ümü Gülsüm, onun arkasından Fatıma, Fatıma'ya bir daha ders yine gireceğiz çünkü vahiy döneminde de Abdullah. Abdullah vahiy döneminde indiği için ona Tahir ya da Tayyip diye de lakaplar veriliyor hmm. temiz anlamında. Bazı siyer kitapları sanki o başka bir çocukmuş gibi anlıyorlar öyle değil. Abdullah'ın aslında lakapları onlar Tayyip ve Tahir. Kasım iki yaşına varmadan vefat ediyor. Onun vefatına kadar Ali Serat ve Selam Efendimiz Ebu Kasım diye küngeleniyor. Efendimizin künyesi evet, odur o. Evet. Ondan dolayı öyle. Ve Kasım'ın vefatı o eve bir hüzün getiriyor. Neden Hatice vefat annen. ediyorlar hocam O zamanki Mesela, çocukların çocuk hastalığı kadar, hastalıkları falan böyle bir şey Aynen. Ha. Çok yaygın. Mesela bu son dönemlere kadar bile. Tabii dedelerimiz bile anlatırdı. Yedi aynen. kardeşmişiz. beşi vefat etmiş falan Hepimizin babalarında evet. olmuştur, ha. dedelerinde ha. olmuştur. Geçmişte daha fazla ha. vardı bu çocuk ölümleri. Kasım'da öyle bir rahatsızlıktan dolayı ve Hatice Hatice annemiz bir anne yüreği ağlamaya başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin ediyor. Ve orada anamız diyor ki ya Kasım sütünü bile tamamlayamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o cennette tamamlayacak İnsan. sütünü. Yani orada cennetin meyvesi olacak onun için böyle çocukları vefat eden kardeşlerimiz muhakkak vardır şimdi bizi izleyenler içerisinde unutmasınlar onlar cennetin meyvesidir ve orada onlara neşe kaynağı olacaklar. İnşallah. Buradaki mahrumiyet orada büyük İnşallah. bir mükafat olacak Allah'ın Allah izniyle. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm bunların adlarını çok duyacağız zaten ilerki zamanlarda da ama özellikle o yuvanın bambaşka bir saadetinin olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu saadetin temelinde de iki tane önemli şey yatıyor. Birincisi beklentide itidal adına karşılıklı eşler arasında müthiş derecede bir uyum var. İkincisi de eşlerin birbirine karşı inanılmaz bir vefası var. Bunun dışında birçok şey ekleyebiliriz biz bunlara. Aşk diyebiliriz, sevgi diyebiliriz, Fedakarlık, muhabbet onlar diyebiliriz. Onlar hepsi var zaten. Onlar arkadaş kardeşlerimizin de akıllarına gelecekleri için ama bu iki şey çok ihmal edildiği için ve Hatice annemizle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurdukları yuvada bunun çok ciddi örnekleri olduğu için ısrarla ben bunları nazarlara vermek istiyorum. Beklentide itidal e insanız ya biz de birbirimize karşı mutedil bir beklentiye girmemiz gerekiyor. Hatice annemizde böyle bir şey var o zenginliğin verdiği şeyle çok üst düzeyde bir beklentiye girmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu noktada insan algısı çok farklı bir biçimde oturduğu için aynı şey var zaten ve bir yuvada bu varsa gerisi gelecek zaten e vefa adına zaten oradaki görüyoruz, nübüvvetten önce 15 yıllık o hayatta görüyoruz, nübüvvetli günlerde görüyoruz, arkasından da görüyoruz. Şimdi bizim kaynaklarımız bize vermez ismi ama çok büyük ihtimalle o isim Nefise binti Münye, Mekke'nin fethi tamamlanmış, Kabe putlardan temizlenmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş, Kabe'nin önüne o anda yaşlı bir hanım böyle iki büklüm bir hava vaziyette yaşı o zaman epey de ilerlemiş böyle kendine doğru geldiğini görünce açın yolu, açın yolu diyor yollar açılıyor. Bakın kim çıkacak bakın lütfen. Allah Rasulü'nün yanı başına getirdiği zaman ne yapıyor biliyor musunuz Bekir kardeşim cübbesini çıkarıyor otutturuyor bunun anlamı ne biliyor musunuz makam koltuğunda otutturmak kim olduğunu biliyor musunuz hocam söyleyin evet söyleyeceğiz daha heyecan yapıyor <gülüyor> otuttursunu oraya konuşuyorlar Ayşe anamızla merakla bakıyor kim bu kadın ya efendimiz bazen duygulanıyor bazen gülüyor Bazen söz bitiyor, farklı bir iklim oluşuyor. O anda Mekke'nin fethinin olduğu bir anda dakikalar ayırmış sallallahu aleyhi ve sellem o kadına. Ve o hanım memnuniyetle çıkıp gidiyor. Merakla Ayşe anamız dönüp geliyor. Ya Resulallah diyor kimdi o kadın siz onunla bu kadar yakından alakadar oldunuz. Ayşem diyor o Hatice'min arkadaşıydı. Onunla Hatice'li günleri konuştuk. E şimdi Ayşe anamız kıskanmasında kim kıskansın? Nefise hani geliyor diyor ya sen <gülüyor> evlenmeyecek misin? Niye evlenmiyorsun? İstiyorsan ya. ben iletirim diyen o nefise o nefise işte. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yılların sonrasında Hatice'sinin vefatının üzerinden kaç yıl geçmiş ve Mekke fetihinin olduğu gün bunu yapıyor ki hepiniz hepiniz çok iyi biliyorsunuz kardeşlerimiz de biliyordur. Mekke için fetih için girdiğinde de Kabe'den önce Hatice'sine gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Meraklı bakışlar arasında nereye gidecek aleyhissalatü vesselam efendimiz dediklerinde Hacun mıntıkasına doğru sürdü bineğini önce Hatice'sinin mezarını ziyaret etti orada duygulandı, gözyaşı döktü dua etti orada sordu sahabe e ya Allah evinizde mi kalacaksınız? Akil bizi ev mi bıraktı dedi, peki nerede kuralım çadırınızı? Söz yok şöyle bir bakış var oradaki mezara yani Hatice'me yakın olayım ve Hatice'nin tam karşısına kuruluyor çadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de olduğu süre zarfında Hatice'sinin yanındadır aslında. İşte Ayşe anamız bunları görüyor birçok şey gördükten sonra ister istemez gelip Efendimize diyor ki ya Resulallah Nedir senin bu Hatice sevgin? Nedir bu Hatice Hatice deyip duruyorsun? Bak Allah sana daha gencini vermiş, daha güzelini vermiş, Ayşe daha annemiz. hayırlısını vermiş. Evet. Sen nedir bu Hatice Hatice deyip duruyorsun? Hayır diyor Ayşem hayır Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Her kapı yüzüme kapanırken onun kapısı bana açıldı. Her yüz yüzüme ekşirken onun yüzü bana güldü herkes beni malından evinden mahrum ederken o malını evini benim önüme serdi söyler misiniz hatice'den daha hayırlısı mı var müslimde geçen o cümle acayip bir cümledir zaten inni kadruziktu hubbeha ben hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım rızıklandırıldım böyle kadar güzel bir sevgi erzak olan allah bana rızık verdi verdi verdi verdi verdiği en büyük rızık da ne? Hatice'nin sevgisi. Bir sevgi üzerine, bir muhabbet üzerine bundan daha güzel bir şey söylenmiş ya. midir acaba insanlık i̇şte. tarihinde? Onun için ben diyorum ki bu edebiyatçılar, bu romancılar aşk romanı yazarlarken boşu boşuna kendilerinde başka şeyleri getiriyorlar. Burada işte. Burada. Burada. Ya Gerçekten en güzeli, en doğrusu, en böyle insani olanı en böyle sevgiyi anlayabileceğimiz vasıfları böyle donanmış bir vaziyette bir hayat okuyoruz buradan. Şimdi biz o nübüvvet sürecinin öncesinde yaşananları böyle dikkatle okuduğumuzda bir şey anlıyoruz ya. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatice annemizle eğer evli olmasaydı da başka bir şey olsaydı bu çok ağır bir yüktü bu yükün altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir hale bürünebilirdi. Böyle cümleler belki bazen kardeşlerimizi ya o olmasaydı o olurdu Allah tabi bir şey yapardı. Doğru öyle ama biz netice itibariyle sebepler dairesinde bir şey konuşuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yükü dağların bile kaldıramayacağı ağırlıkta büyük ama Allah bu yükü peygamberine taşıtırken iki büyük nimette bulunuyor. Bir ona Hatice gibi bir hanım veriyor, bir de ona Ebubekir Bekir gibi bir dost veriyor. Allah Resulü'nün o manada sağında solunda olan sahabe efendilerimiz yani bunlar iki tanesi en öndekiler. Tabii ki Ayşe anamız da öyle, tabii ki Ümmü Seleme anamız da öyle, tabii ki Cüveyri anamız da öyle. Yeri geldiğinde göreceğiz onlar acayip cennet kadınları onların her birisi, o haneye giren her birisi ümmetin de anasıdır ve muallimedir bize örnektir, modeldir. Onların üzerinden biz çok şey alırız ama işin bidayetinde bu kapı Hatice ile açılıyor. Ebu Bekirli açılıyor. Allah ikisinden de ebeden razı Amin. olsun. Fırtınaların böyle çok şiddetli bir biçimde estiği bir anda Hatice liman oluyor ya. Kaldı ki Ayşe liman dediğimiz olacak. annemiz bile Hz. Ebu Bekir'in kızı yani kızı, yani o da dışarıdan, o da dışarıdan değil. Yani. Evet. Ama özellikle Hatice limanı bambaşka bir liman. Evet. Ama burada bir cümle etmek durumumuzdayız Buyurun. ki özellikle kardeşlerimiz meseleyi biraz daha doğru anlasınlar diye. Hatice aranmakla bulunacak bir şey değil Bekir kardeşim. Hmm. Bunu iyi bilelim. Eğer biz erkek tarafı olarak konuşuyoruz Muhammed'i ahlakı donanırsak Allah nasip ediyor. Çünkü Tayyib'i Tayyib'e, Tahir'i Tahir. Tahire'ye. Sen o manada değilsen boşuna arama. Niye arıyorsun? Arasan Allah nasip eder etmez o ayrı bir mesele ama önce bir kere ol denilen makamın hakkını vermek durumundasın. Sen iffetin hakkını vereceksin, vereceksin. ki bir zevci Allah sana Ana, nasip etsin. Aynen öyle meselenin özü de bu. Hmm. Eğer bunu biz gözden kaçırırsak kendimizi bakmadan kendimizi bu noktada iyice hesaba çekmeden hep karşı taraftan bir şeyler bekleriz. Karşı taraftan bu manada bir şeyler oluruz. Ama ne olmuşsa olmuş şu anda bizim örneğimiz eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, sellem ve onun mübarek ellerinde yetişmiş olan o güzide nesilse şu andan itibaren aslında bizim o kaliteye kendimizi vardırma adına bir gayrete girmemiz lazım. Ve Ramazan'da bunun fırsatı değil mi? Kesinlikle. Ah, hanımlar az size Hatice örneği, erkekler alın size sallallahu aleyhi ve sellem, örneği, alın size örneği ve onlar gibi olma adına bir gayret ortaya koyun. Çünkü bunu koyduğunuz sürece ancak bazı şeyler evet. olabilir. Evet. Şimdi konular çok ama biz Hülfül Fudul'a da biraz girelim. Tamam o aileye döneceğiz çünkü tamam. o aile daha nübüvvetin sürecinde de bize epey müracaat edeceğimiz bir, bir aile Şimdi bu Hülfül Fudul Siyer'de şöyle ya da böyle okumuşuzdur. Hülf sözleşme anlaşma demek. Fudul Fadlın çoğulu fazilet demek faziletler yani. Yani biz Erdemliler hareketinden bahsetmiş oluyoruz aslında hülful fudul dediğimiz zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşındayken Ebu Bekir 18 yaşındayken bir olay oluyor. İşte Yemen'den gelen bir tüccar malını satmak için Mekke'ye getirmiş As bin Mail adamın elinden malı almış. Sana para vermiyorum diyor. Adam da ne yapacağım, çaresizim diyor. Çıkıyor Safa tepesine, haykırıyor. Ey Mekkeliler, ey Kureyş, hiç mi içinizde adil insan yok, hiç mi hak, hukuk bilen yok diyor. İlk bu söze icabet eden Zübeyir oluyor. Zübeyir. İbni Abdülmuttalip Allah Resulü'nün amcası çok büyük bir insandır ama nübüvete yetişmeden vefat ediyor ki Efendimiz de o amcasını çok sever o amcanın soyu nesli sonradan Allah Resulü'ne iman edecekler. O amcanın icabet etmesiyle birlikte Mekke'de faziletli insanlar bir araya geliyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in de akrabası olan Abdullah İbni Cüda'nın evinde böyle bir hareket oluşturuyorlar ve bu hareketin dört tane temel maddesi var. Bakın bunlar çok önemli. Buradan biz bugünün dünyasına çok önemli mesajlar taşıyacağız. Bu dört tane maddeden bir tanesi şu, kim olursa olsun ister mekkil olsun ister yabancı olsun. Şu sözüme ne olur dikkat kesilsin kardeşlerimiz. İster iyi olsun ister kötü olsun. Eğer mazlumsa hakkı gasp edilmişse o mazlumun yanında yer alacağız. Kötünün yanında niye yer alıyoruz? Niye bu madde var? Çünkü burada bizim için kötü olmasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan orada bir hak gaspı var. O hakkın gaspına ait bir adım atılacak. Bu birinci madde. İkinci madde kim olursa olsun mazlum kimse onun yanında yer alacağız kim olursa olsun zalimin bu manada Mekke'nin en ileri geleni olması soylu olması fark etmez zalimin karşısında olacağız. Mazlumun yanında zalimin, zalimin karşısında. karşısında. Üçüncü maddeye dikkat edin ne diyorlar biliyor musunuz? Hira ve Sebir dağları iki dağ karşılıklı yerinde durduğu müddetçe Denizlerdeki bütün sular çekilsin bir süngeri ıslatacak kadar su kalacağı ana kadar verdiğimiz sözde sabit kalacağız. Maddeyi görüyor musunuz? Ve biz mazlumun hakkı alınıncaya kadar birbirimize bu konuda yardım edeceğiz, yardımlaşacağız. Dört madde oluşuyor ve hülfül fudul böylece yürürlüğe giriyor. Kaç tane hadise gerçekleşiyor, varılıyor Asbinvail'den o zatın malları alınıyor. Bir müddet sonra Yemen'den yine bir başka tüccar geliyor, bu tüccarın kızına birisi el atmış, işte kızını götürmüş, o faziletliler birliğindeki insanlar gidip oradan da o hakları alıyorlar. Asıl bizim için önemli olan şey şu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Mekke'de ne diyor? Ben diyor cahiliye döneminde nübüvvet öncesinde böyle bir sözleşmeye davet edildim. O sözleşme benim için kızıl tüylü develerden daha hayırlıydı. Asıl oraya bakın bir nübüvvet mührü basıyor sallallahu aleyhi ve sellem bugün çağırılsam yine giderdim. Ya peki ben şimdi bir soru sorayım hepsi sormayın bir de ben sorayım, Hı -hı. niye İslam döneminde hülf fudul devam etmedi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben şimdi de çağırılsaydım giderdim dedi, niye kendisi Medine'de bir hülf fudul oluşturmadı? Çünkü İslam bütün Müslümanları hülf fudulun bir üyesi gibi davranmaya şart koştuğu için. Allah, mutlak adalet Maide olsun. suresinin ikinci ayeti e iman edenler takvada ve iyilikte yardımlaşın, günahta ve kötülükte yardımlaşmayın diyor. Bu hılf fudul aslında. Evet. Ama bugünün dünyasında bize hılf fudullar lazım. Niye lazım biliyor musunuz? Çünkü biz şu anda modern bir cahile çağında yaşıyoruz karşımızda 6 milyar imandan mahrum bir kitle var. Evet. 2 milyarlık Müslüman ailede bu, no, bu noktada bazı şeylerden mahrum ve biz insanlığa İslam'ın mesajlarını ulaştırabilmemiz için hırful fudullara ihtiyacımız var. Neden biliyor musunuz? Bunun çok önemli bir gerekçesi var. Din dediğimiz bu aziz sistem Allah'ın hayata koyduğu nizamın iki tane kanadı var. Bu kanatlardan bir tanesi tevhid bir tanesi adalet. Evet. Tevhid kişinin Allah ile olan hukukunu tanzim ediyor. Adalet kişinin başkalarıyla olan hukukunu tanzim ediyor. Başkaları diyorum. Ne var o başkaların içerisinde? Sadece insan yok. Doğa da var. Çevre de hayvanlar var. var, hayvanlar da var çünkü adil olmamız gereken onlar da var. Biz herkese karşı adil olmak zorundayız. Şu anda bu iki kanat kesik. İster kabul edelim ister etmeyelim. bir öz yani adam olmamız için iyi bir teşhis yapmamız lazım. Ramazan'da bunun fırsatı işte. İnanın ki ümmeti Muhammed'in bu iki kanadı kesik şu anda. Ne tam anlamıyla tevhid kanadımız istenilen oranda ne adalet kanadımız. Yeniden bu kanatları oluşturabilirsek insanlığa adalet ile bir mesaj sunabilirsek adaletle sunduğumuz o mesaj insanlığı tevhide taşıyacak i̇nşallah. ve inşallah o zaman Allah'ın birliğiyle vahdaniyetiyle hükümranlığıyla dünyayı tanıştırmış olacağız o zaman la ilahe illallah dememizin gerçek manada bir anlamı olacak sahabice demiş olacağız ve o zaman insanları fevç fevç inşallah taşımış olacağız o güzel zamana. Onun için bu hılfulfudul meselesi biz hızlı geçiyoruz bu konuları biraz daha farklı bir biçimde detaya girmeden çok ciddi bir biçimde anlamak zorundayız ve bugünün dünyasına olan mesajlarını da taşımak zorundayız. Şimdi soruyorum size dinliyorsunuz dördüncü beşinci dersimiz bunlar tarihi olaylar, ha, onlar o zaman yaşanmış bitmiş hadiseler gibi mi geliyor yoksa o yaşantıları o hülfül fudulu o evlilikte gösterilen vefayı muhabbeti hepsi günümüze taşınabilir mi değil mi? Hepsi günümüzdeki dertlerimize merhem mi değil mi? Yeter ki o nazarla dinleyelim. Aynen, mesaj alalım. Bu yüzden alalım. bilmek Mesajım. zorundayız seyirci. Bilmeden bugün sağımızı, solumuzu, önümüzü, arkamızı göremeyiz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı tanımak zorundayız evet. ki benzer refleksler, benzer tepkiler ortaya yok. Model o çünkü. Modelimiz o çünkü. Biz de hayatımızı ona benzetmek evet. zorundayız. Başka bir modelimiz yok bizim evet. olmamalı da olamaz da. Evet. Eğer iman etmişsek, Müslümansak Ayetleri okuduk ilk derste Usvetül Hasene bizim için örnek evet. o. Hayatımızı oraya doğru yansıtmak durumundayız. O hayatın bize verdiği ilkeler çerçevesinde hayatımızı yeniden donatmak zorundayız. Evet. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Bir modelden daha bahsedelim şimdi yayını bitirmeden evvel. O zaman Kabe yerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Hatice annemizin kabrine gitti. O zamanın o Kabe'nin de değişimini gösteren bir resmimiz var Aynı. animasyonumuz. Onun üstünde de birazcık konuşalım mı hocam? Olur. olur inşallah. Görelim arkadaşlar. Heh. Şimdi burada görüyoruz zaten şu büyük resim Kabe'nin içerisini gösteriyor bize. Bazen kardeşlerimiz merak ediyorlar onu. Yani bazen hacılarımız Allah selamet versin Kabe'nin içerisinde hı hı. peygamberimizin kabrinin olduğunu zannediyorlar. Ay, ay. Orada öyle bir şey yok Kabe'nin içerisi böyle. En üst tarafta olan resim İbrahim aleyhisselam dönemindeki resimdir. Sol üst köşe arkadaşlar. O üst köşede ve biraz büyükçedir orası tabi resimler küçük olduğu için hı hı. İbrahim aleyhisselam dönemindeki Kabe'nin uzunluğu aşağı yukarı 14 metre hı hı. civarında. Hı hı. Aşağıya doğru geldiğimizde Kureyş'in işte yaptığı Kabe var biraz daha kısalmış bu resim kardeşlerimizin aklında dursun. Neden o kısalma söz konusu oldu onu göreceğiz bir dahaki dersimizde tamam özellikle Kabe'nin yeniden bir inşaatı olmuş oluyor. Abdullah İbni Zübeyir hilafete geldiğinde Zübeyir bin Avvam'ın oğlu tekrardan Kabe'yi İbrahim aleyhisselamın yaptığı ölçülere Getiriyor, getiriyor ve o ölçülerde yapıyor ama onun hilafeti zaten kısa sürüyor. Haccac o hilafeti bitirdiği zaman yeniden Kabe'yi bugünkü ölçülerine uygun bir biçimde de bu vaziyete yapmış oluyor. Hı hı. Özellikle burada Kureyş'in o inşaat sırasında ve vesselam efendimizin Kabe'deki hacerül Esved'i yerine koyma meselesindeki hakemliğini bir dahaki derste İstediğimiz zaman oradaki ayrıntılar kardeşlerimizin aklında olsun. Belki o zaman resmi bir daha kullanabiliriz. İnşallah. Peki önümüzdeki programda neleri konuşacağız? Aslında gönül istiyor ki böyle 3-5 saat sadece Hatice annemizle efendimizi konuşsak ne kadar güzel ne kadar çok ihtiyaç evet, var ama aynen. aslında bu bahsedilen o ticaret ahlakına da çok ihtiyaç var. Hülfülfudula da ihtiyaç var Hepsi. ve hepsini 3 hepsini gün konuşsak, 10 e gün bir konuşsak. Teşeğüt miktarı kardeşlerimize evet. bu işin işte en azından neler olduğuna dair şeyleri Hı. vereceğiz. Biraz da kardeşlerimize Gayret iş düşecek çünkü evet. neticede her şeyi en ince detayına kadar konuşmaya ne takat yeter ne evet. zaman yeter evet. ama Şimdi, biz söylenebilecekleri en azından söylemiş evet. olduk yani. İçinde Kadir Gecesi'nin de bulunduğu bu mübarek ayda yarınki konumuz aslında birazcık da onunla alakalı Hira Dağı'ndaki büyük buluşma ve vahyin e, nazili olacak Eyvallah. inşallah 35 yaşında olan hadiseleri işleyeceğiz yarın. Hemen akabinde Kabe'deki hakemlik mevzunu anlatacak, az önce bahsetti hocam. Ee, sevdirilen yalnızlık ve Hira, artık yavaş yavaş o Hira'lı günler başlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ee, sonra vahyin e, nazili, nüzulu ilk mümine Hatice ve Varaka'ya gidiş, ondan sonra ilk vahiy, ilk abdest ve ilk namaz. namaz. Evet. Bir ödev verelim mi kardeşlerimize şimdi ilk vahi işleyeceğiz. Neyi ilk vahi? Alak, Alak suresinin Suresi. ilk beş ayeti. Ne varsa ellerinde tefsir olarak büyük ihtimalle birçok evde el vardır yoksa da internetten ulaşılabiliyor. Şu Alak suresinin ilk beş ayetini biraz sanki kendilerine iniyormuş gibi okusun kardeşlerimiz. Hmm. İlk kez İsa aleyhisselamdan sonra Vahyin kapısı açılacak ve Allah ilk bu ayetleri indirecek. Neden bu ayetler? Niye bu hitap? Niye bunlar geldi diye sorular sorarak bir okusun. Tamam inşallah. Ben Görecekler. inanın ki o ayetler çok şey söyleyecek. Biz şimdiye kadar okumuş gitmişiz ama o ayetler yepyeni bir inkılabın aslında İnşallah. Onunla büyük bir devrim başlayacak, onunla büyük bir hadise başlayacak ve ikra sözüyle Mekke böyle sallanacak. Hı -hı. Ben kardeşlerimden öyle bir şey isterim. Böyle okurken evde ikra dediklerinde böyle evlerinin bir sallandığını inşallah hissetsinler inşallah. i̇nşallah. Ödev bu. O Alak suresinin ilk beş ayet i̇lk ayetini. Beş ayet. İlk nazil olunan ilk beş ayeti sanki size nazil oluyormuş gibi. Direkt muhatap siz misiniz ki öyle zaten muhatapta biziz. Öyle, aynen. aynen o gözle iyice konsantre bir şekilde okuyun inşallah. Teşekkür ederim canım, Allah hocam. Allah kabul etsin. Hocam birazcık geç başladık ama telafi ettik yani. E neyse hayırlar olsun. <gülüyor> bir saat <gülüyor> sözümüzü. Aynen canım. öyle. Allah razı Allah olsun. Hocam. bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Yarın yeniden saat 12'de buluş bakımı diyele ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim.